terem Müslümanlar müminler olarak hayatımızın emir ve nehyi ortasında birini yaparak öbüründen kaçınarak tanzim etmemiz gerekmektedir. Bütün emredildiğimiz şeyleri yapmak İslam'ın bir yanı. Bütün yasak edilen şeyleri terk etmek o da öbür yanı. Biz sırat-ı müstakî merbabı olarak böyle yaptığımız zaman ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olacağız. Bütün yasaklar terk edilmiş, bütün emredilen şeyler yerine getirilmiş bir cemaat. Namazın bu işi teminde rolü çok büyüktür. Evvela namaz bizim emrolunduğumuz şeylerden birisidir. Hem çok ağır birisidir. Abdest ile beraber günde beş defa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mele-i âlâda neyin çekişmesi devam ediyor biliyor musunuz? Hadisiyle anlattı ve bu arada bir madde olarak ifade buyurdu. İspâhul vudû aleyh mekârif. Nefsin hoşsuz hoşnutsuzluğuna rağmen taz tamam abdest almak. Karda, kışta, soğukta, sıcakta abdest almak. Suyun az bulunduğu, çok bulunduğu yerde abdest almak, taz tamam abdest almak. Meleği hala da bu işin sevabının yazılması hususunda melekler arasında çekişme devam eder. Bu meselenin münakaşası, kalemlerin münakaşası duyulur. namaz ağır bir mükellefiyet tatlı bir mükellefiyet namaz mükellefi mükellefe yaklaştıran emir verene yaklaştıran emir verenle verilen arasında bir bakıma bir hayt halinde bir haytı ustas halinde görülen mukaddes bir ibadettir memur olduğumuz şeyin başında namaz gelir Aynı zamanda namaz Kur'an'ın beyanıyla menhi olan şeylerden de insanı alıkor. İnna salate ten'anil fuhşai vel Namaz namaz keyfiyetiyle insanı fuhşiyattan, ahlaksızlıktan, her türlü tenasesten, nefis hissetinden, şer'in çirkin gördüğü münkerattan insanı alıkor, nehy eder. Namaz cami bir ibadet, namaz Ahmet isminin masarı. namaz esma ve sıfatın iç içe giriş keyfiyetinin ifadesi. Namaz hem bir emirdir hem de aynı zamanda nehyet de cürriyeti taşımaktadır, onun için ona cami diyoruz. Namaz insanı ahlaksızlıktan alıkor. Biz mefhumu muhalifle veya lazımı manayla meseleyi anlatırken, Namazı kendisine ahlaksızlıktan alıkoymayan bir insan namaz kılmıyor diyoruz. Bu bir bakıma doğru bir bakıma belki değil. Ama şurası doğru. Mümin dost doğru namaz kılarsa o namaz onu fuhşiyattan ve münkerattan alıkoyacaktır. Çünkü namaz günde beş defa hayatın hesabını vermek üzere Rabbin huzuruna geliştir. Cennetin ve cehennemin var diyen Rabbin huzuruna geliştir. Cehennem üzerinde sıradı geçiyor gibi, cennete koşuyor gibi, arkadan Azrail'in penkesini yiyecek gibi, önde Rabbin hesabına çıkacak gibi, solda şeytanın vası, sağda meleğin tayidi Rabbin huzuruna böyle gelişin ifadesidir. Rabbin huzuruna böyle gelen kimse, Kayıp alemine sanki perdeler açılıyor. İmam Fatiha'yı okuyor, Zamm-ı sure okuyor. Namaz kılıyorsunuz, huzurda duruyorsunuz. Cennete ait bütün hususiyetler, cehenneme ait bütün hususiyetler gözünüzün önüne dökülüyor. Ne gibi oluyor? Bir adama diyoruz ki, işte sana kadın alemi istediğinle istediğin gibi temettü edebilir, kıskana kadar fuhşiyata İstersen, i̇şte, işte sana helal haram demeden kazanç yolu, faiz, riba, rüşvet her şeyi alıp yiyebilirsin. İstifade edebilirsin, zevk sürebilirsin. İşte sana dünyanın yolu, işte sana makamın yolu, işte sana mansıbın yolu. Bunları muvakkat yaşadıktan sonra perdeyi kaldırıyoruz. Gideceğin yer alev alev yanan şu kayyadır. Eğer bu şeye iman etmezsen perdeyi kaldırıyoruz. Gideceğin yer şöyle zümrüt zümrüt cennet bahçeleridir. Perdeyi indiriyoruz. Şimdi sen serbestsin. Fe <gülüyor> men şaa feli yu'min ve men Hakikata açıksa çıkan anlattıktan sonra isteyen kafir olsun, isteyen mümin olsun, isteyen ahli telalet olsun, ister isteyen ahli hidayet olsun, isteyen masiyete inhimak etsin, iste isteyen ibadeti taata tehalük göstersin. İnsan fuhşiyat atalar mı artık orayı gördükten sonra? İnsan cenneti bırakır mı artık orayı gördükten sonra? Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet ve cehennem her ikisi de kuşatılmıştır. Biri şehadetle tepe çevre sarılmıştır. Öbürü de mekariyle çepe çevre sarılmıştır. Birine girmek için bir kısım şakkatlara kaplanmak lazım. Birinden de kurtulmak için bir kısım şahadi şeylere karşı sabretmek lazım. Namaz bu perdeyi kaldırıyor bize günde beş defa gözümüzün önünde manasıyla mahiyetiyle, içindeki kıraat ve tilavetiyle perdeyi gözümüzün önünden kaldırınca, değil menhiyata girmek, değil fuhşiyata dalmak, değil münkerata inhimak etmek, belki bu şeylerden daha iştahımız kaçar, gerçek müminlerin iştahı kaçıyordu. Hz. Ömer namazda duyduğu bir şeyle hasta oluyor, bir gün evinde hasta yatıyordu, sahabe anlatıyor. Hasta diye ziyaretine gidiliyordu. İbni Ömer hasta yatıyordu, hasta diye ziyaretine gidiliyordu. Bu kadar dünya ve dünyaya ait şeylerden namaz koyuyordu. Anladınız mı? اِنَّ الصَّلَاةَ anil اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Muhakkak ki Allah'ın zikri çok yücedir. Rabbin hatırlatması, kendini hatırlatması, onu hatırdan çıkarmama da çok büyüktür. Bu da işin ayrı bir yönüdür. Tablonun ayrı bir tarafı her Cuma minberden inerken söylüyoruz. Ve le ekber. Allah'ı anış çok büyüktür. Huzurun daisi, huzursuzluğun dafiidir Allah'ı çok anış. Gönülden Allah'ı anıştan daha büyük yüzünde hiçbir şey yoktur. Onun için gerçek bir mü'min, onun aklından çıkışına tahammülü yoktur. Ehlullah da kendi makamlarına göre Rabbi unutma gusül icabettirir. Gusülün manası yan çizme, muvakkaten Rab'den uzaklaşma. Behimi ve şehevi hislerini yaşamadır. Keffaret için gusl ediyorsun. Ahlullah bir anı seyyale. Rabbinden gafil olsa ve beyhpest alır, gerektir bu der. Şeriat böyle bir şeyi teşvi etmemiş. Bu bir gönül işidir. Vicdandaki duruluğun ifadesidir. Ahlullah bir anı seyyale. Rabbinin kafasından çıkmasına tahammülü yoktur ve o kafadayken başka şeylerin doğruya girmesine imkan yoktur. Hz. Ali vücuduna saplanan oku namazda aldırıyordu. Ve oku vücudundan kemiğe saplanmış oku sökerken acısını duymuyordu. Çünkü duyduğu başka şey çepeçevre onu ihatası için almıştır. O sülaleden hatıra gelen birisini anlatayım. Abdullah ibni Cafer ibni Ebi Talib Var mı bilmeyen onu? Mültenin kahramanının oğlunu bilmeyen var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müteden sonra şöyle buyuracaktır. Cennette Cafer bin Abi Talib'in iki tane yeşil kanatla uçtuğunu gördüm. Cennete kendisiyle beraber giren arkadaşlarının boynunda tasma vardı. Zira onlar başlarına kılıç ve mızraklar inerken sağa sola bakma, Başlarına çağrı aramaz, akıllarının köşesinden geçtiği için boyunlarına tasma vurulmuştu. Cafer'i gördüğümde dost doğru tasmasız gördüm. Çünkü ölümü gülerek karşılamıştı. Mızraklar vücuduna kalkar inerken, kılıçlar üzerinde onu budarken, sokla bu manzarayı seyrediyordu, tasmasız gidiyordu. Abdullah İbni Cafer bu büyük zatın oğludur. Mütte Tahraman'ın oğludur. Emevi devrinde Şam'a gidiyor Hişam İbni Abdülmelik'i ziyaret etmek üzere. Muhtemelen Rabbim böyle bir ziyarete rızası yoktu. Rızası yoktu ki mukarrebinden olan Ruzat'ın ayağına yolda bir şey battı. Tedavi yoluna tasarru edilmediği için de yara fesada uğradı, kangren gibi bir şey oldu. Hişam İbni Abdülmelik'in huzuruna çıkınca da çoktan iş işten geçmişti. Hekimler çağrılınca dediler ayağı kesmesek bacak kesilecek. Ve Hişam İbni Abdülmelik, babasının kolu bacağı mütede kesilen bu insan, mütede Emevi halifesinin önünde ayağını kestirecekti. Kaderin cilvesi baba oğul ayaklarını dünyada bırakıp Rabbin hüzuruna öyle gidecekler. Keselim ayağı dediler ama uyuşturalım, canını acıtmayalım, bağırtalım. Nasıl uyuşturacaksınız? Sen uyuyacaksın, hiçbir şey duymayacaksın. Katiyen dedi. Bir an-ı seyyale Rabbimden gafil olmak istemem. Katiyen mekatip eden. Gönlünü Rabbine tevcih etti. Ayağını harıl, harıl keserken bakıyordu. Bu işin bir tarafı. Rabbinden bir an-ı seyyale gaflete taammülü yok ehlullahın. Tezekkür vele vikrullahi ekber. Öbür tarafına bakın. Kesik ayağı kaç dakika sonra eline alıyor. Rabbim sana hamd ederim. Bana daha evvel bütün huzurlarımı tat vermiştin. Şimdi bu huzurlarından bir tanesini aldın. Diğer afiyet içinde bıraktığın huzurlarından ötürü sana hamd ve sena ederim. Şuura bakıyor musunuz? Ve lezikrullahi ekber. Rabbi azametine uygun büyüklüğüyle hatırlama. Birkaç dakika sonra... Ey misal, bu belakeşlerin başına belalar yağmur gibi yağar. Bir başka haber geliverir. Çocuklarından biri Hişam'ın damından baş aşağı düştü ve şehit oldu. Ellerini kaldırır. Rabbim geriye kalan afiyetteki çocuklarından ötürü sana hamd ederim. Gidenin fezayı cezayı değil, geriye kalanın hams ve senası... Rabbin sana lütfettiği şeyleri idrak etme ve onların şükrünü ada etmeye çalışma. وَلَذِكُرُ اللّٰهِ <اكبر> Müminin yolu budur. Bu derin tezekkür içinde, bu ciddi hatırlayış içinde, hayatının her zerresine Rabbin adını zerk edecek melekler gibi yaşayacak. Melekten farklı göremezsiniz Abdullah i̇bn Cafer'i. Eyüp misal müşahede edersiniz Abdullah İbn-i Cafer'i. Babasıyla pervaz edip cennette uçluğuna şahit olursunuz Abdullah i̇bn Cafer'in. Nedir onu böyle pervaz ettiren husus? Gönlü hakka vermesi, namazın hakiki manasını bütün hayatına işlemesi, gerçek huzuru kazanması, kinden, nefretten, öfkeden Allah'ın sevmediği bütün münkerattan uzak kalması, Tatlı bir hayat nesçetmesi. Nesçine Allah cümlemizi muvaffak kılsın. Ramazanın elveda elkilafları içinde kırık gönlümüzle Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizi sırat-ı hidayet eylesin. Arzularımızın, kabrislerimizin, şehvetlerimizin meydana getirdiği insanlar olmadan bizi masum ve mahfuz eylesin. İhlas-ı etemme Peygamberlerin istediği şeye muhlisin ve muhlesin olmaya bizleri muvaffak kılsın.